6201. Kıraatane ile başlanır. H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam namazın kıraatini elhamdülillahi yabbil alemin ile başlatırdı. 6202. Cuma günü sabah namazında kıraat. Musab i̇bn Saadın babası sat İbn-i Bakkas ve İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın anlattıklarına göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Cuma günü sabah namazında Elif Lam Min, Tenzil ve Hel Eta Alel İnsan surelerini okudu. 6203 Öğle ve ikindi de kıraat. Ebu Sayyidil Hudri radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından belir savaşına katılanlardan 30 tanesi toplanarak aralarında. Gelin. Resulullah'ın namazda sessiz okuduğu kıraatın kaç ayet olduğunu kıyaslayarak tespit edelim dediler. Bu hususta iki kişi bile ihtilaf etmedi. Aleyhisselatu vesselamın öğle namazında okuduğu ayetin miktarını kıyas suretiyle hesaplayıp 30 ayet kadar olduğunu tespit ettiler. İkinci rekatte okuduğu bunun yarısı kadardı. Aynı ölçümü ikindi namazı içinde yaptılar. İkindinin kıraati öğlenin son iki rekatındaki kıraatin yarısı kadardı. 6204 Akşam namazında kıraat İbn Ömer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam akşam namazında Kul ye Eyyühel kafirin ve Kul Allah'u ehad surelerini okurdu. 6205. İmamın arkasında kıraat Ebu Saide radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki ister farz ister nafilelerde olsun her vakitte elhamdülillahi yabil alemin suresi ile bir başka sure okumayanın namazı namaz değildir. 6206 İmamın arkasında kıraat An-ı İbni an-Ebihi an-Ceddihi Rab'iyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki içinde Fatiha suresi okunmayan her namaz nofsandır. Nofsandır. 6207 İmamın arkasında kıraat Ebu Derda Rab'iyallahu anh'ın anlattığına göre Bir adam kendisine Namazda imam okurken onu kimse de Kur'an'dan okur mu diye sormuş. O da şu cevabı vermiştir. Bir adam, aleyhissalatü vesselama her namazda kıraat var mı diye sormuştur da aleyhissalatü vesselamdan. Evet cevabını almıştı. Bunun üzerine cemaaten biri de, bu vacip oldu demişti. 6208, imamın arkasında kıraat, H.Z. Cabir-i -e Allah'u An anlatıyor. Resulullah, ve Vesselam. Kim imama uymuş ise, imamın kıraatı onun da kıraatidir buyurdular. 6209. Amin'i cehden söylemek. H. Z. Ebu Hurer'e Allahu an anlatıyor. İnsanlar amin demeyi terk ettiler. Halbuki Resulullah ve Vesselam. Namazda gayri mağdubu aleyhim ve ladalim deyince amin derdi. Bunu ön saftakiler işitirdi. Sonra mescit amin sesiyle dalgalanırdı. 6210. Amin'i cehennem söylemek. Hz. Ali Radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah surlullah aleyhissalatu ve selamın bela deyince amin dediğini işittim. 6211. Amin'i cehennem söylemek. Hz. Aigeradıyallahu Hanım anlattığına göre. Resulullah surlullah aleyhissalatu ve selam. Yahudiler. Sizi. Selamınız ve Amin değişiniz sebebiyle kıskandıkları kadar bir başka şey için kıskanmamışlardır. Buyurmuşlardır. 6.212 amin Cehren söylemek i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki Yahudiler sizi Amin deyişiniz kadar bir başka şey için kıskanmazlar. Öyleyse Amin sözünü çok söyleyin. 6.213 Rükü'ye giderken, rükkudan kalkarken elleri kaldırma. H. Z. Ebu Hurer'e Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselamın namazda, İftitah tekbiri sırasında ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırdığını gördüm. Rükü sırasında da, rükkudan secdeye gitme sırasında da aynı şekilde kaldırıyordu. 6214 Rükü'ye giderken, rükkudan kalkarken elleri kaldırma. Umayy bin Habib adıyla Allahu an anlatıyor. Resulullah Sülullah Aleyhissalatu ve Selam farz her tekbir ile beraber ellerini kaldırırdı. 6215. Rüküle giderken, rukudan kalkarken elleri kaldırma. İmam Abbas adıyla Allahu anlatıyor. Resulullah Sülullah Aleyhissalatu ve Selam. Her tek bir sırasında ellerini kaldırırdı. 6216. Rükü'e giderken rükkudan kalkarken elleri kaldırma. H. Z. Enes Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam. Namaza girdiği vakit ve rükü'e giderken ellerini kaldırırdı. 6217. Rükü'e giderken rükkudan kalkarken elleri kaldırma. H. Z. Cabir Abdullah Abdillah Rabiyallahu An hüma. Namaza başlarken ellerini kaldırırdı. Rüküye gidince. Rükudan başını kaldırınca aynı şekilde ellerini kaldırırdı ve derdi ki: Resulullah aleyhissalatu ve selamı bu şekilde yapıyor gördüm. İbrahim ibn Tahman ellerini kulaklarına kadar kaldırırdı. 6218. Namazdaki rükud. Ali ibn Chebaba diyor: Allahu an anlatıyor. Kavmimizin heyetiyle Resulullah aleyhissalatu ve geldik. Ona biat ettik ve arkasında namaz kıldık. Aleyhisselatu ve Selam namazını tam yapmayan yani rükû ve secrede belini düzgün tutmayan bir adama gözünün ucuyla baktı. Resulullah namazı kılınca, Ey Müslümanlar! Rükû ve secrede belini düzgün tutmayan kimsenin namazı namaz değildir, dedi. 6.219 Namazdaki rükû, babısa İbn-i Mabed Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu ve Selam'ı namaz kılarken gördüm. Rükü yapınca sırtını başını dümdüz yapıyordu. Öyle ki üzerine su dökülecek olsa öyle sabit kalacaktı. 6.220 Elleri dizler üzerine koyma. H.Z. Ayşe Rab'i Allah'u An'a anlatıyor. Resulullah ve Vesselam rükü sırasında ellerini diz kapakları üzerine koyar. Fazlularını da karnından yanlara. Doğru uzaklaştırırdı. 6.221 Rüküden doğrulurken ne okumağalı? Ebu Cüheyf'e anlatıyor. Resulullah ve vesselam namazdayken, yanında nasiblerden bahis açıldı. Bir adam, falının nasibi atlardadır dedi. Bir diğeri, falının nasibi de develerdedir dedi. Bir başkası da, falının nasibi koyunlardadır dedi. Bir diğeri, falının nasibi kölededir dedi. ve vesselam namazını kılıp son rekatın rükûlundan başını kaldırınca, Ey Rabbimiz! Semavat ve arız dolusu, daha başka dileyeceğin şeyler dolusu hamdimiz sanıdır. Ey Rabbimiz! Senin verdiğine mani olacak yoktur. Men ettiğin şeyi de verecek yoktur. Nasip sahibinin de bir faydası yoktur. Nasip öleren de sensin dediği ve de aleyhisselatu vesselam onlara, dediklerinin doğru olmadığını duyurmak için sesini nasip kelimesinde uzattı. 6222 İki secde arasında oturma. H. Z. Enes Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana. Başımı secdeden kaldırınca. Köpeğin ayaklarını iki makadının üzerine oturduğu şekilde oturma. Kabalarını ayaklarının arasına al ve ayaklarının üst kısmını yere yapıştır buyurdular. 6.223 İki secde arasında ne demeli? İbn-i Abbas Allahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam gece namazında iki secre arasında Rabbi eflili ve rahmi ve cıvurnu fani Rabbim beni mağfiret et bana rahmet buyur kırıklarımı iyileştir bana ver derecemi yükselt diye dua ederdi 6224 Peygamber salavat Abdullah ibnu Musa adıyla Allahu amin şöyle dedi Resulullah aleyhissalatu ve Selam Salavat okuyunca salavatı güzel yapın. Zira siz bilemezsiniz. Belki bu salavatınız ona arz edilir. Kendisine. Öyleyse güzel olan salavatı bize öğretin dediler. O da şöyle söyleyin: Allahu Meccal Salateker ve Rahmeteker ve Berekatike Allah Seyyidin, mürselin ve İmamil Muttakin ve Hatemin Neviğim Muhammedin Abdiker ve Resulike imamın Hayri ve Kâidil Hayri ve Resulil Rahmeti. Allahümme basu makamen mahmuden ya bituhu bihil evvelin gel ahirün. Allahümme sali Allah Muhammedin ve Allah Ali Muhammedin kema sallatte Allah İbrahim'e ve Allah Ali İbrahim'e inneket hamidun mecit. Allahümme barik Allah Muhammedin ve Allah Ali Muhammedin kema barikte Allah İbrahim'e ve Allah Ali İbrahim'e inneket hamidun mecit. Allah'ım salatını, rahmetini, bereketlerini peygamberlerin efendisi. Muttakilerin imamı ve peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed'e O senin kulu ve elçindir. Hayrın imamı, hayrın komutanı ve rahmet peygamberidir. Allah'ım, onu makam-ı Mahmud üzere dirilt. Ondan önce gelenlerde, sonra gelenlerde bu makamı sebebiyle ona gırgıda ederler. Allah'ım, Muhammed'e, Muhammed'in aline salat et. Tıpkı İbrahim'e ve İbrahim'in aline salat ettiğin gibi. Sen mecidsin. Allah'ım, Muhammed'i ve Muhammed'in alini mübarek kıl. Tıpkı İbrahim'i ve İbrahim'in alini mübarek kıldığın gibi. Sen hamid ve mecidsin. 6225 Peygamber Salavat amin İbn Rabia, radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Bana salavat okuyan bir mümin yoktur ki ona melekler rahmet duası etmemiş olsun. Bana salavat okuduğun müddetçe devam eder. Öyleyse kul bunu ister. Az ister çok yapsın. 6226 Peygamber salavat İbni Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kim bana salavat okumayı unutursa, cennetin yolunu terk etmiş olur. 6227 Teşehürden okumalı. H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir adama Namazda oturunca ne diyorsun diye sordu. Adam: Ben teşehhüdü okurum. Sonra Allah'tan cenneti isterim. Ateşe karşı ona sığınırım. Ama vallahi ben metnenin mırıldanmalarını, ne de boğazın mırıldanmalarını sessizce yapılan dualar bilmiyorum." dedi. Aleyhissalatu vesselam: Biz de aynı şeylerin etrafında mırıldanıyoruz." buyurdu. 6228. Teşehhübü de işaret. Vail İbni Hücreti Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu. Ve selamı gördüm. Teşehhübü de sağ elinin baş ve orta parmaklarını halka etmiş. Bunları takiben gelen şehadet parmağını kaldırıp onunla dua ederken gördüm. 6229. Namazda selam. Amr İbni Yasir radıyallahu an anlatıyor. De Sürullah aleyhissalatu ve selam namazın sonunda sağına ve soluna selam veriyor. Bu sırada yanının beyazı görülecek kadar başını çeviriyordu. Selamda, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi diyordu. 6.230 Namazda selam. E bu Musa Allahu an anlatıyor. Bize Hazreti Ali Cemir günü, öğlerin namaz kıldırdı ki. Bu bize Resulullah ve Selam'ın namazını hatırlattı. Biz o namazıya unutmuştuk yahut da tamamen terk etmiştik. Zira Ali, sağına da soluna da selam verdi. 6231, namazda tek tarafa. Selam, Sehl-i İbn-i Sa'd-i An anlatıyor. Resulullah ve Selam namazın sonunda bir kere önüne selam verdi. 6232, namazda tek tarafa selam. Selam-ı i̇bnül Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selamı namaz kılarken gördüm. Namazdan çıkarken bir kere selam vermişti. 6233. Selamdan sonra ne okumalı? Ümmü Hacereme diye Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam sabah namazını kılınca selam verirken şöyle derdi. Allahümme Eserüke ilmen, Rafiyan Erızken Taliben Ve Amelen Mütekabbelen. Ey Rabbim! Senden faydalı ilim. Temiz rızık ve makbul amel talep ediyorum. 6.234 Namazdan Çıkış An-ı İbnu Şua'yı An-Ebihi An-Ceddihi anlatıyor. Anhüma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın namazdan Çıkınca bazen sağından, bazen solundan dönüp gittiğini gördüm. 6.235. Namaz kılanın önünden geçilmez. H. Z. Ebu Hurer'e Rab'i Allah'u An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Biriniz, namaz kılan kardeşinin önünden geçmesinde nasıl bir günah bulunduğunu bilseydi, o adımı atmaktansa yıl yerinde kalmak nazarında daha hayırlı olurdu. 6.236. Önden geçen namazı bozar mı? Umut Seleme Rab'i Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Ümmü Seleme'nin hücresinde namaz kılıyordu. Önünden Ebu Seleme'nin oğlu Ömer veya Abdullah geçmek istedi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam eliyle işaret etti. Çocuk geri döndü. Derken Zeynep bint Ümmü Seleme geçmek istedi. Resulullah eliyle ona da işaret etti. Ama kızcağız geçti. Aleyhissalatu vesselam namazı kılınca Kadınlar muhalefetlere istediklerini yapmada erkeklerden baskındırlar buyurdular. 6.237 Önden geçen namazı bozar mı? H.Z. Ebu Hurere ve Abdullah İbn-i Mu'yasel Radiyallahu Anhum'a anlatıyor. Resulullah ve Vesselam namaz kılanın önünden geçen kadın, köpek ve eşek, namazı keser buyurdular. 6.238 Önden geçen namazı bozar mı? Hasan E. Ura'nı anlatıyor. T.Z. İbni Abbas radıyallahu anhümanın yanında namazı kesen şeyler mevzu bahis edilmiş. Bu meyanda köpek. Eşek ve kadın da sayılmıştı. Şunu söyledi. Oğlak hakkında ne dersiniz? Aleyhisselatü Vesselam. Bir gün namaz kılıyordu. Önünden bir oğlak yetecekti. Resulullah ondan evvel davranarak ileri geçip kıble duvarı ile arasını kapattı ve geçmesine mani oldu. 6239 İmandan Öncelik'ü, Sucud, Ebu Musa anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Ben artık ihtiyarladım. Ben rüküye gittim mi siz de gidin. Rüküden kalktım mı siz de kalkın. Secde yaptım mı siz de secde yapın. Benden Öncelik'ü ve secdeye giden kimseyi görmeyin. 6.240 Namazın Mekruhları H.Z. Ebu Hüleyre Radıyallahu Anh anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki kişinin namazda iken yapışan öseveliyi gidermek için alnını silme işini çok yapması namazın edebine aykırıdır. 6241 Namazın mekruhları. Hz. Ali radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki namazda iken sakın parmaklarını çıplatma. 6242 Namazın mekruhları. He mze. Ebuhureyrel diyor Allahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki birinin esnince elini ağzına koysun ve ha ah. diyerek ses çıkarmasın. Çünkü bu hale şeytan güler. 6243 Namazın mekruhları. Adî İbn Sabit babası kanalıyla dedesinden Resulullah ve vesselam'ın şu sözünü rivayet etmiştir. Namazda tükürmek, sümkürmek, hayır haline girmek ve uyuklamak şeytandandır. 6244 Cemaat imamı sevmiyorsa, i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Üç kişi vardır ki bunların kıldıkları namaz, başlarından bir karış öte yükselmez. Kendisini sevmeyen kimselere namaz kıldıran kimse, kendisine kocası küs olarak geceyi geçiren kadın, birbirine küs, iki kardeş 6245 iki kişi cemaat sayılır. Hem bu Musa el-İşari rivayahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki iki ve daha fazlası bir cemaattir. 6246 iki kişi cemaat sayılır. Hz. Cabir İbn Abdullah anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam akşam namazını kılıyordu. Gelip hemen sol tarafına durdum. ''Beni tutup sağına durdurdu.'' 6247 İmamın arkasında durmak müstehattır. H. Z. Enes Rabiyallahu An anlatıyor. Resulullah ve re Vesselam Muhacirlerin ve ensarların namal adabını kendisinden almaları için hemen peşine durmalarından hoşlanırdı. 6248 İmam-ı Hacip olan Ebu Hazım anlatıyor. Yüce Sahabi Sehni i̇bn Sa'd es Sa'idi kavminin gençlerini namaz kıldırmak için öne geçirirdi. Kendisine, ''Senin İslamiyet'te hatırı sayılır bir önceliğin kıdem olduğu halde niye böyle yapıyorsun?'' diye soruldu. Şu cevabı verdi. ''Ben Resulullah ve Vesselam'ın şöyle söylediğini işittim İmam Zamin Kefil'dir. Eğer namazı iyi kıldırırsa cevap hem onadır, hem cemaat edir.'' Şayet fena kısası ve bali kendinedir. Cemaate değildir. 6249. İmam namazı kısaltır. Osman İbn Ebil as an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Ben namazda çocuk ağlaması işitir. Bunun üzerine kıraatimi kısa tutarım. 6250. Safları düzeltme. Hz. Z. Rabbiye Allahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Şurası muhakkak ki, namazda safları dolduranları Allah rahmet kılar. Melekler de günahlarının örtülmesi için dua ederler. Kim de saftaki bir gediyi doldurursa, bu amiri sebebiyle Allah onun cennetteki makamını bir derece yükseltir. 6251 Ön Safın Fazileti Bera i̇bn Aziz ve Abdurrahman İbn-i Aziz radiyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'ın şöyle söylediğini işittim. Allah ve melekleri ilk safta namaz kılanları salat ederler. 6252 Kadınların safları H.Z. Cabir Abdullah Abdillah anhum'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Erkeklerin saflarının en hayırlısı en öndeki saftır. En hayırsızı da en arkadakidir. Kadınların saflarının en hayırlısı en geride olanıdır. En kötüsü de en önde olanıdır. 6253. Sütunlar arasında saf. Kur'e Rab'i Allah'u An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam zamanında. Sütunlar arasında saf teşkil etmekten ben edilir. Sütunların olduğu yerden kovulurduk. 6254. Sütunlar arasında saf. Ali İbn-i anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'a gitmek üzere kavmimizin yola çıkardığı heyet olarak yola çıkıp Resulullah'ın yanına geldik. Ona bi'at ettik. Arkasında namaz kıldık. Sonra arkasında bir başka namaz daha kıldık. Namaz bitmişti. Sağfın gerisinde tek başına namaz kılan birini gördü. Aleyhisselatü Vesselam. Adam gideceği zaman yanında durarak namazına yeniden yönel. Çünkü saafın gerisinde tek başına kılınan namazı yoktur buyurdu. 6255. Saafın sağ tarafı İbn Ömer radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah ve vesselam caminin sol kısmı cemaatsiz boş kaldı denmişti. Aleyhissalatu vesselam mescidin sol kısmını ihya edene iki kat sevap vardır buyurdular. 6256. Kıble El Berra radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'la birlikte Beytul Maktis'e doğru 18 ay namaz kıldık. Medine'ye girişinden 2 ay sonra kıble istikameti kabeye çevrildi. Resulullah ve Vesselam, Beytul Maktis'e mütevecihden namaz kılarken yüzünü çokça semaya çeviriyordu. Allah-u Teala Hazretleri, Peygamberinin kalbinden geçen yani kabeye yönelme arzusunu bildi. Bir gün Cebrail aleyhisselam göğe doğru yükseldi. Resulullah aleyhisselatu vesselam. O yerle gök arasında yükselirken onu gözüyle takip etmeye başladı. Onu nasıl bir vahir getireceğini gözetliyordu. Derken Azize Celil olan Allah biz senin yüzünün göğe doğru çevrilip durduğunu görüyoruz. Bakara 144 ayetini indirdi. Biz. Beytul Mahdis'e doğru farzın iki rekatini kılmış tam rüküdayken. Bir adam gelip. Kıble, Kabe'ye doğru çevrilmiştir. Haberini getirdi. Derhal yönlerimizi çevirdik. Namazımızı yenilemeyi kıldığımız kısmın devamını tamamladık. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ey Cevril! Beytulmakt ise doğru kıldığımız namazlarımızın hali ne olacak diye sordu. Bunun üzerine de Allah Teala Hazretleri, Allah sizin daha önce Beytul Makdis'e doğru kıldığınız namazları zayıf etmeyecektir. Bakara 143 ayetini imzalı buyurdu. 6257. Tahiyetül Mercit H Z H Buhur Erer Abi Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissallatu Ve Eslam buyurdular ki biriniz mescide girince iki rekat namaz kılmadan oturmasın. 6258. Namaz kılarken tükürülmez. H. Z. Huzeyfe radıyallahu anlattığına göre, Şevese i̇bn Rabi'in önüne tükürdüğünü görmüş ve, Ey Şevese! Önüne tükürme! Zira Resulullah, aleyhisselatu vesselam, bundan yasaklamış ve, kişi namaza durduğu vakit Allah Teala Hazretleri ona reçhinden yönelir buyurmuştur dedi. 6259, seccade üzerinde namaz, an İbn-i Rıbiyy'in anlatıyor i̇bn Abbas radıyallahu anh'ın Abbas'a da halısı üzerinde namaz kıldı. Sonra arkadaşlarına Resulullah aleyhissalatü vesselamın halısı üzerinde namaz kıldığını söyledi. 6.260 sıcakta soğukta elbiseye secde. Abdullah İbn-i radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bize geldi ve beni abdileşen mescidinde bize namaz kıldırdı. Secde elince ellerini elbisesinin üzerine koyduğunu gördüm. 6261 Sıcakta soğukta elbiseye secde. Sabit İbn-i Samit Rab'i Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve selam. Bir elbiseye bürünmüş olarak beni Abdileşel kabilesinde. Namaz kıldı. Secde çakılların soğukluğundan korunmak maksadıyla ellerini elbisesinin üzerine koymuştu. 6262 namazda uyarı tesbihi en çırpması, İbn Ömer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam namazda ihtiyaç halinde kadınların ellerini çırpmasına erkeklerin de sühar Allah demesine ruhsat tanıdı. 6263 ayak kabıyla namaz İbn Ebi Eser radıyallahu an anlatıyor. Dedem es, es sakafi namaz kılarken bazen bana işarette bulunurdu. Ben de ayakkabılarını kendisine verirdim. Şöyle demişti. Ben Resulullah Aleyhissalatu selamı ayakkabıları ile namaz kılarken gördüm. 6264 Ayakkabıyla namaz. Abdullah İbn Mesud radıyallahu an anlatıyor. Biz Resulullah Aleyhissalatu vesselamı ayakkabıları ve mersleri ile namaz kılarken gördük. 6265 Kuşu. İbn Ömer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Gözlerinizin hızla kör olmaması için, Namazdayken onları semaya kaldırmayın. 6266 Tek giysi içinde namaz. Kaysan Radıyallahu Anh demiştir ki, Resulullah ve selamı bir imziyana mevkide tek parça giysi içerisinde ramaz kılarken gördüm. 6267 Tek giysi içinde namaz. Kaysan Radıyallahu Anh ben Resulullah Aleyhissalatu ve selamı öyle ve ikindi namazlarını mübarek göğsü üzerinde topladığı tek parçalık bir giysi içerisinde kılarken gördüm demiştir. 6268 tilavet secdesinin sayısı Ebu Derde anlatıyor. Ben Resulullah Aleyhissalatu ve selamla birlikte 11 kiravet secdesi yaptım. Onların arasında Kur'an-ı Kerim'in el-mufassal denen kısa surelerden birisi yoktu. Seçre ayeti olan sureler bunlardı: Araf, Rat, Nahl, Beni İsra, -Isra Meryem, Hachbe, Furkan, Neml, Secde, Saat, Havamim Sussilet. 6269. Tilavet secdesinin sayısı. H Z E B Anlatıyor. Biz Resulullah Aleyhissalatu ve Selamla birlikte izas çemal, şakkat ve ikra Bismillah surelerinin secre ayetlerinde secre ettik. 6.270 Namazı Tamamlama. İbn Abbas Allah'u an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam Hazar namazını ve sefer namazını farz kılmıştır. Biz Hazar'da farzdan önce ve sonra sünnet kılardık. Seferde de farzdan önce ve sonra sünnet kılardık. 6271 Namazı terk eden Hz. Enes İbn Malik radıyallahu anh'ın anlattığına göre Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuşlardır. Kullar şirk arasında sadece namazın terki vardır. Onu terk etti mi şirk'e düşmüş demektir. 6272 Cumanın farzı ileti Hz. Cabir İbn Abdullah radıyallahu anh anlatıyor aleyhissalatu ve selam bir gün bize hitap etti ve dedi ki, Ey insanlar! Ölmezden önce Allah'a teve edin. Musübet hastalık. Yaşlılık gibi ağır meşguliyetlere düşmezden önce salih anaylar işlemede acele edin. Çok ilkit ederek, Gizli ve açık çok sadaka vererek Allah'a karşı üzerinizdeki borcu ödeyin ki bol ilahi İlahi ve ıslah hale mazhar olasınız. Bilesiniz Allah! Benim içinde bulunduğum şu makamda, şu günde, şu ayda, bu yıldan kıyamete kadar devam etmek üzere cuma namazını farz kıldı. Kim bunu, benim sağlığımda veya ölümümden sonra adil veya zalim bir imam oldukça, istihbar, ederek veya inkar ederek terk edecek olursa Allah onun iki yakasını bir araya getirmesin, işine bereket vermesin. Haberiniz olsun, o kimsenin teve etmedikçe ne namazı? Ne zekatı, ne haççı, ne orucu, ne de makbul bir iyiliği vardır. Kim de teybe ederse Allah onun teybesini kabul eder. Haberiniz olsun. Bir kadın bir erkeğe imamlık yapamaz. Bir bedevi de muhacire imamlık yapamaz. Facir de imamlık yapamaz. Ancak fasık zor kullanır. Mümin de onun kılıncından ve kamçısından korkarsa bu durumda imama uyar. 6273 Cuma'nın fazileti, Ebu Rüba ve İbni Abdülmizir Sadı'yı an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyurdular ki, Cuma günü, haftanın diğer günlerinin efendisidir. Allah katında da en mühim olanıdır. O, Allah katında, kurban ve Ramazan bayramı günlerinden daha mühimdir. günün beş hasleti vardır. Allah, Adem'i bugün de yarattı. Allah Adem Aleyhisselam'ı o günde yeryüzüne indirdi. Allah Adem'in ruhunu o gün kabzetti. O günde bir saat vardır ki, kul o saatte Allah'tan haram bir şey talep etmedikçe her ne isterse mutlaka kendisine talep verilir. Kıyamete o gün kopacaktır. Bütün bu kadar Allah'a yakın melekler, sema, arz, rüzgar, dağ, deniz hepsi o günden korkarlar. 6274 Cuma güzülü H Z rabiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve re selam buyurdular ki Cuma günü abdest alan kimse bununla fazilet kazanır. Bu güzel bir aneldir. Farzıdan yerine getirmiş olur. Kim de bulsederse bu sül daha faziletlidir. 6275. Cuma'ya erken gitmek Hz Z E -R -ı -R -ı an anlatıyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Cuma günü gelince, Mescidin her bir kapısı üzerinde melekler yer alır. İnsanlar mertebelerine göre yazarlar. Bu mertebeler önce geliş sırasına göredir. İmam minbere çıktı mı defteri kapatırlar. Kutve'yi dinlerler. Namaza erken gelen, Bir deve tasadduk etmiş gibidir. Ondan sonra gelenler bir sığır tasadduk etmiş gibidir. Onu takiben gelenler bir koyun tasadduk etmiş gibidir. Resulullah saymaya devam ederek tavuğu ve yumurtayı da saydı. Sel hadisinde şu ziyade de bulundu. Bundan da sonra gelen kimse. Artık yalnız namaz cevabını almak için gelmiş olur. 6276. Cuma'ya erken gitmek. Semre İbn-i Cünebbi'ye Allah'u an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Cuma davazına erken gelmenin ehemmiyetini de ve kurban edene. Sığır. Kurban edene. Davar kurban edene ve hatta tavuk tasadduk edene benzetti. 6.277 Cuma'ya erken gitmek. al Rahimehullah anlatıyor. Abdullah İbn-i Mesud an ile birlikte Cuma davazına gittik. Mescidde kendinden önce 3 kişinin geldiğini gördü. Ben 4 kişinin 4.süyüm. Dördüncü de rahmet ilahiyeden uzak değildir dedi ve açıkladı. Ben Resulullah ve vesselamın şöyle buyurduğunu işittim. Kıyamet günü insanlar, cuma namazlarına geliş sıralarına göre Allah'a yakınlık kazanacaklardır. Birinci, ikinci, üçüncü şeklinde Abdullah sonra. Ben dördün dördüncüsüyüm. Dördüncü olan da Allah'ın rahmetinden uzak değildir dedi. 6278 Cuma Kıyafeti Abdullah İbn-i Selam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Bir cuma günü minberde şöyle buyurdular. Sizden biri, cuma için iş elbisesi dışında iki parçalı bir elbise satın alsa ona bir reba yoktur. 6279 Cuma Kıyafeti Ebu Zev radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Cuma günü, kim güzelce yıkanır, mükemmelce temizliğini yapar, iyi elbiselerini giyer, ailesinin kokusundan Allah'ın takdir ettiğini sürünür, sonra da Cuma namazına gider, camide boş söz etmez, oturan iki kişinin arasına girmezse, o Cuma ile önceki Cuma arasındaki küçük günahları affedilir. 6.280 Cuma Kıyafeti, i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve buyurdular ki, Bu cuma gününü Allah müminler için haftalık bayram kılmıştır. Öyleyse kim cumaya gelirse yıkansın. Eğer kokusu varsa ondan sürünsün. Misvak kullanmanız da gerekir. 6281 Cuma Vakti Cuma günleri Resulullah aleyhissalatu ve ezan okuyan saat e -taraz. Ezanı Gölge ayakkabı bağı kadar olunca okuduğunu belirtmiştir. 6.282 Cuma Vakti H.Z.N.S. anlatıyor. Biz şu namazını kılar. Sonra evlerimize döner ve kaylule öyle uykusu yapardık. 6.283 Cuma Hutresi saat i e Karad anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam harbi hutre okurken kılınca dayanarak hutre okurdu. Cuma günü hutre okurken asasına dayanarak hutre okurdu. 6.284 Cuma hutresi Abdullah İbn-i Mesud adıyallahu anha Resulullah aleyhissalatu vesselam ayakta mı? Oturarak mı hutre okurdu diye sorana. Bunu sormaya ne hacet? Kur'an'daki onlar seni ayakta yalnız bıraktılar. Cuma 11 ayetini okunuyor musun? diye cevap verdi. 6.285 Cuma hutresi ve cevbi İbn Abdullah Radiyallahu anhu bize anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam minbere çıkınca selam verirdi. 6286 Hutvei dinleme edebi Nüveyy İbn Ka'b Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam cuma günü ayakta tebareke'yi okudu. Bizi Allah'ın günlerini kıyameti hatırlattı. Bu sırada Ebu Derda veya Ebu Zeyr bana dürttü ve bu sure ne zaman indirildi? Ben onu şu ana kadar işitmedim dedi. Bu bey ona sus diye işaret etti. Namazdan çıkınca ben sana bu sureni ne zaman indirildiğini sordum. Sen bana söylemelin dedi. Bu bey de bugünkü namazından burla kırdıdan başka bir nasibin yok diye cevap verdi. Soru. Sahibi koşarak Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a gitti ve hadiseyi anlatarak Uleyh'in kendisine söylediğini haber verdi. Resulullah da ona, Übey doğru, Se, Yilmiş cevabında bulundu. 6.287 Cuma namazında Kıraat, Ebu İnebe elhalını anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Cuma namazında, sebi İsme Rabbikel Allah'e el-etaki hadis-i reşe'ye surelerini okurdu. 6.288 Cumanın bir rekatına yetişen H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Kim Cuma'dan bir rekata yetişirse, onu ikiye tamamlasın. 6289, Cuma'ya gelme mesafesi, İbni Ömer radıyallahu anh'a anlatıyor. Kurba ehli, Cuma günü, Resulullah aleyhissalatü vesselamın mescidine gelerek Cuma namazı kılarlardı. 6.290, Cuma'yı özürsüz terk eden, H.Z. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kim Cuma'yı zaruret şeri bir mazeret olmadan üç kere terk ederse, Allah kalbini mühürler. 6.291, Cuma'yı özürsüz terk eden, H.Z. Ebu Hurer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Farz edelim ki sizden birinin, şehirden bir iki mil uzakta var sürüsü olsun da, orada ot bulmak zorlaşsın ve daha uzaklara gitsin. Sonra, cuma gelsin. Fakat o cuma namazına gelmesin. Bir cuma daha gelsin. O yine cuma namazına katılmasın. Üçüncü cuma gelsin. O yine de cuma namazına gelmesin. İşte Allah böyle birinin kalbini mühürler. 6.292 Cuma'dan önce namaz i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam cuma namazından önce 4 rekat nafile kılardı. Bu 4 rekatın arasında selam vermezdi. 6293 Cuma'da çömelme An-i İbn-i an-Ebihi an, an, an radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam cuma günü ihtiba şeklinde kabalarının üzerine oturup bacaklarını gerek oturmayı yasakladı. Ravî der ki, yani İmam hutbe okurken, 6294, Cuma'da hatibe yönelme, âm i̇bn Sabit, babası Sabit'ten naklen anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hutbe vermek üzere minbere çıktığı vakit ashab ona yüzleriyle yönelirlerdi. 6295, Cuma'da saat icabe, Abdullah i̇bn selam Selam radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam oturuyordu.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 6.296 Farzlarla Kılınan Sünnetler H.Z. Ebu Hurer'e Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular. Ki, kim bir günde farzlar dışında 12 rekatlik namaz kılarsa, cennette onun için bir köş kurulur. Bunun 2 rekatı sabahın farzından önce, 2 rekatı öğleden önce, 2 rekatı öğle namazından sonra, İki rekat zannediyorum dedi ki ikindi farzından önce. İki rekat akşam farzından sonra ve iki rekat zannediyorum dedi ki yatsı farzından sonra. 6.297 Sabahın Sünneti H.Z. Ayhe Allahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam abdest alınca. İki rekat namaz kılar sonra merçide giderdi. 6.298 Sabahın Sünneti Z ve Ayşe Allahu anh'a anlatıyor. Resulullah ve vesselam fecirden önce iki rekat namaz kılardı ve şu iki sure ne kadar iyidir. Sabahın o iki rekatinde bunlar okunur. Kul hüvallahu ahat ve kul. Ya eyyühe kafirin 6.299. Sabahın sünneti kaçarsa ne zaman kaza edilir? Ebu Hurer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam aleyh kalarak sabahın iki rekat sünnetini kaçırmış. Güneş doğduktan sonra bunları kaza etmiştir. 6300 öğle farzından önce iki rekat Kabus İbn Ebil Muharık babası Ebul Muharık radıyallahu anh'tan naklen anlatıyor. Babam beni Hazreti Ayşe'ye göndererek Resulullah Aleyhissalatu ve selamın farz dışında hangi namazları ısrarla devam etmeyi sevgini sordu. Hazreti Ayşe aleyhissalatu vesselam öğleden önce dört rekat kılar ve bunlarda kıyamı uzatır rükû ve secdeyi de güzel yapardı idi.